O zamanın da kürsüye ilk çıktığımda bana bu dersiydi bana bu dersi vermişlerdi abi Kürsüye ilk bu dersi yapmıştım. Elhamdülillah. Derste de Levent abi çok ilginç bir denklem var. Bugün onu işleyeceğiz. Hazır mısınız? Levent abi denklemimiz şu. İnsanlar mutlu olmak için seviyorlar İbrahim. Ama sevdiklerinde insanlar üzüntü duyuyorlar, azap duyuyorlar yani. Öyle değil mi? Mesela eskiden bu kadar yoğun değildi. Niye Ferit yoğun değildi? Çünkü eskiden her yöne SMS yoktu. Avayalı bir erkek türselli bir kızı sevemezdi eskiden ama... Şimdi böyle değil ki, operatörler bangıl bangıl harama deparat diye uğraşıyor. Mesela bazen abi üniversiteye falan gidiyorum, böyle görüyorum yani gerçekten. Gerçek çok üzücü bir hadise yani. Hanım ablanın etrafı Yeniçeri ocağı gibi sefere çıksa Yunanistan alır ulan sen yani gerçekten abi o kadar çok bazı noktalarda kendimizi kaybediyoruz bugüne kadar hep erkek kardeşlerin harama girmeselerini çok bahsediyorduk bugün de biraz hanım kardeşleri de söyleyeceğim çünkü ben üniversite okuyan birisiyim ve üniversitede tatlı hayallerle girilen haram sevdaların hanım ablalar için söylüyorum altu sen de biliyorsun üniversitedesin çok fazla kanlı gözyaşıyla neticelendiğini gördüm bütün bu acıları dindirecek, sindirecek Allah'ın izni inayetiyle çok güzel bir dersimiz var abi. Ya baki entel baki diye. Ve üstad şöyle başlıyor. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış, his ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalıdır. Arabesk sevenler Efkar sevenler, bugün çok hoşunuza gidecek romantik bir ders başlıyor abi. Ve bir ayetle giriyoruz usta. Diyor ki ayette. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir. Siz de buradaki herkes ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden Ya Baki, entel Baki. Ya Baki Entel baki. iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki makşilerin reislerinin bir kısmı bu iki cümleyle ile kendilerine hangi iki cümle Resul? Ya baki entel baki. Baki olan yalnız sensin Allah'ım. Bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar. Ben bir gün üniversitede özel ders veriyorum matematikten. Evko 3 diye bir bölgeye gittim. Orada başka abilerin evi vardı böyle. Dedim namazı hemen orada kılayım. Oradan özel derse geçeyim dedim abi. Bir gittim lanet abi. Tam namazı kılacağım. Abinin birinde elinde tespih. Dedim ki abi ne çekiyorsun? Hayırdır dedim. Kardeşim ya baki entel baki çekiyorum diyor. Kim bilir o esnada zihninde kalbini meşgul eden arsa, mal, mülk, gelecek kaygısı, istikbal endişesi. Artık hangisi varsa sizlerin hiçbiri baki değil. Baki olan ve ilelebet kalacak olan yalnız Allah'tır diye zikir çekiyor abi tabi biz bugün zikir yönünü değil ilim yönüne bakacağız madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz yani baştan başlayalım abi ne işleyeceğiz biz günlük hayatta kalbimize giren çok fazla sevda var Eş sevdası iş sevdası ya adam böyle abi depiniyor depiniyor küçüklükten üniversiteyi kazanabilir miyim? Üniversiteyi kazanıyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bu sefer ne başlıyorusun? KPSS'ye başlıyor. KPSS'yi KPSS kazanıyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bu sefer ne başlıyor? Hangi şehre atanayım? Ondan sonra ne başlıyor? Bir hanım bulayım. Daha sonra çocuk çıkar. Çocuğun bezi çıkar. Çocuğun düğünü çıkar. Çocuğun düğünde cidamı çekelim, şenbamıca gelelim, onlar çıkar. Abi yani bir türlü bitmiyor. Hele gençsen, gönlün kıpır kıpır atıyorsa, hele de dekolte bir sevdaya tutulmuşsan abi, şaire bağlıyorsun. Terk etmedi sevdam beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede, tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdam beni. <gülüyor> ya bir dünya baki, entel bakilik var. Ne uzatıyorsun bu kadar sen ya? Abi ama o zamanlarda insanın aklını bürüdüğü zaman hisler o sevda zamanları. Gözlerin çok buğulu bakıyor. Sen de mi yakalandın zamanında? Hiç mi sevmedin? Ciddi misin? Lan evliyasın lan sen. <gülüyor> bak isim neydi? Yakup. Yakup maşallah ya. Gittiğimizde bu çocuğu çıkışta ayağından bir öpeyelim ama. ilk defa gördüm yani haram bir sevdası olmayan. Yakup tebrik ediyorum kardeşim. Yakup insan... Çok güzel, aynen. Bu yüzden senin eşinden alacağın lezzeti zaten harama girmiş bir insan alamayacak Yakup. Yakup bak o denkleme devam edelim mi? İnsan mutlu olmak için seviyor ama mutsuz oluyor. Bir bakalım denkleme. Yakup insan neresiyle görür? Gözüyle. Peki neresiyle duyar? Peki neresiyle koku alır? Peki neresiyle sever? Kalp sever mi? Kalp dediğim pompa Yakup ya. <gülüyor> i̇şte bu, bu işlerde tecrübesiz olduğunu çok belli ya. <gülüyor> abi bizim kalp dediğimiz pompa. O zaman burada bahsedilen kalp ne demek abi? Ruh ve bizim manevi organlarımız olan Bilal, latifelerimizden oluşmuş bir silsileye Levent abi... Burada kalp diyor Bediüzzaman ve devam ediyorum. Birinci nokta, birinci defa Ya Baki Entel Baki Bir ameliyatı cerrahiye hükmünde. Cerrahi ameliyatın Yakup normalinden bir farkı var biliyor musun? Kalbi yarıyorlar böyle. Açıyorlar abi o bütün ne kadar hastalık var ne kadar problem var abi. İyice işin derinine gidelim diyorlar Volkan cerrahi ve ameliyat. Birinci defa yah vak entel baki. bir ameliyatı cerrahi hükmünde kalbi masivadan. Yani Cenabı Allah ile ilişki kurulmayan her şey masivadır abi. Hanımı seviyorsun? Ama tamamen dünya için hiç Allah'la rabıtası yok. Bu ne oldu Yunus? Bu bile masiva oldu. Masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Bir şey oldu mu? Araba, iş, ev, hanım. Duruyor Mesut. Birinci defa işe yaramadı. O zaman bir devam edelim Abdurrahim abi. Şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen tamamına alakadardır. Yakup çok alakadarız değil mi? Mesela sen buraya gelirken araban patlasaydı belki buraya gelemeyecektin. Araban var mı? Araban patlasaydı belki buraya gelemeyecektin. Ya da deprem olsaydı buraya gelemeyecektin. Birden çok sevdiğim bir yakının kanser oldum deseydi buraya gelemeyecektin. Çok sevdiğim bir dostunu sana ihtiyacı olsaydı belki buraya gelemeyecektin. Yani senin buraya gelmende o kadar çok parametrenin doğru yönü göstermesi gerekiyor ki. Bu da şunu söylüyor Yakup. Sen kainatın bütünüyle mesut çok fazla alakadarsın. Hem insanın mahiyeti camiasında yani Yunus yaratılış programında, yaratılış algoritmasında hatsiz bir sevme kabiliyeti konulmuştur. Altı burayı unutmuyoruz. Bizim yaratılış programımızda ne var acaba? Hadsiz ne demek oluyor altı? Ucu bucağı yok. Sınırsız yani. Sonsuz bir sevme kabiliyeti var. Onun için insanda umum mevcutata karşı bir muhabbet besliyor. Bizde umum mevcutata karşı bir muhabbet var. Bunun sebebi neydi altı. Sonsuz bir sevme kabiliyeti var. E sende o kabiliyet sonsuz olunca bütün kainatı sevsen yeter mi? gene yetmez. Tatmin de etmiyor bak dikkat et. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Peki koca dünya dünyayı Yunus hanesi gibi nasıl sığdırabiliyor? Çünkü sevme kabiliyeti sonsuz. Benim annem bir geliyor abi. Evde o gün arkadaşı, bugün arkadaşı annemin bütün gün arkadaşlarını tanıyorum. Yani sanki hepsi bizim evde yaşıyor. Hele babamı televizyon izlerken göreceğim. Amerika'da bir olay oluyor, Filistin'de bir olay oluyor. Babam bağırıyor. Lan burada da mı oldu? Sanki bizim evde oluyor olay. Yani o kadar çok, hiç elinin gitmediği, gözünün görmediği mevcutlarda o kadar ciddi bir muhabbet besliyor ki. Sanki evde 500 kişi yaşıyoruz 3 artı 1'de. Çünkü her gün her biriyle ilgili ve alakadarane şekilde muhabbetler ediyorlar. Teyzelinde bir şey olur, bir bakarsın senin evde de bir üzüntü olur Yakup. Sebebi bu. Sonsuz sevme kabiliyeti var. Ve bütün kainatla alakadarız bu yüzden. Ebedi cenneti bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar. Gidiyorlar. Firaktan yani ayrılıktan daimi bir azap çekiyorlar. Bizde sonsuz bir sevme kabiliyeti var. Peki bu sonsuz sevme kabiliyetini bütün mevcudata kullanıyoruz. Doğru mu olur? Kullanmamız sonucunda bir de azap çekiyoruz. Çok garip ya. Ben bazen bakıyorum abi. Diyorum ki ya gönlümü ne kadar çok şeye bağlamışım diyorum. Bir tane kotum vardı abi. Çok seviyordum. Bir gün namaz kılarken yırtıldı. Baktım gönlüm bir cız etti. Dedim ki yahu arkadaş kota bile gönül bağlamışız demek dedim ya. Arabalara, evlere, iş yerlerine, makama... Mansıba. Gelecekte seni terk ettiğinde gönlünün cız edeceği bütün her şeye. O kadar çok gönül bağlıyoruz ki Altu. Gönlümüz cız ediyor kardeşim ya. Geçenlerde başına bir olay geçti Altu. Trafikte çok sevdiğim bir tanıdığımı gördüm Lanet abi. Tanıdığımı görünce de şöyle kornaya bastım. Arabaları yanaştırdık. Böyle hani klasik olur ya arabayı yanaştırsın. Baba babana haber müzik açarsın falan böyle. Daha sonra böyle yoluna gidersin. Böyle selamlaştık ama... İçim rahat etmedi abi. Yani bunu kendim için söylüyorum. Sizi tenzih ediyorum. Sanki böyle hani Allah'ın verdiği malla, mülkle sanki orada yani enaniyet gibi bile geliyor. Biliyor musun abi? O arabayı yanaştırıyorsun falan filan. Dedim ki acaba enaniyet mi yaptım dedim yani bu şekilde. Daha sonra abi açtım elimi dua ediyorum Hamza abi. Dedim ki Yarab eğer benim gönlüme senin verdiğin bu mal, mülk yer ediyorsa ki sen beni Bosna'da Bugün tek duası, bari bugün anneme tecavüz etmesinler diye dua eden bir çocukla yaratabilirdin. Ama bu nimetleri verdin. Çünkü senin yolunda kullanmam için verdin. Eğer ya Rab bunlar benim gönlümde yer ediniyorsa ben gönlümle baş edemem. Ya Rab sen benim gönlümü bunlardan teşhis et dedim abi. Haşirt 2 dakika sonra <gülüyor> araba kaldırıma girdin <gülüyor> Elim açtım abi. Elhamdülillah ya Rab dedim ya. Çok ilginç abi yani gönlünde yer etmesindense bu hadiselerin başına gelmesi ve bu işleri anlaman tanıma çok daha önemli seyidi abi. Sebebi şu o malı mülkü ve sevdiğin her şeyi çocuğun anımında dair Yusuf abi. Gelirken sen getirmediğin giderken gitmelerine mani olamadığın için Yakup bunlara benim diyemezsin. Benim diyemediğin hiçbir şeyde hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin bir şey elinden çıkıp gittiğinde de şekva ve şikayet edemezsin. Ve Cenab-ı Allah kainatta bazen sağlığımızı alıyor, bazen bir malımızı alıyor. Sürekli aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ya baki entel baki. Baki olan yalnız Allah'tır. Bunların hepsi geçicidir. Ona aittir. Onun hatsiz muhabbeti, hatsiz bir manevi azaba Sebep oluyor, o azabı çekmekle kabahat, kusur ona aittir. Bir toplayalım. Abicim isminiz neydi? Kırmızı kazaklı abicim. Evet. Mehmet abi, hoş geldiniz. <gülüyor> Mehmet abi, şunu hatırlıyor musunuz? Allah bize sonsuz bir sevme kabiliyeti veriyordu, doğru mu? E şimdi Mehmet abi sonsuz sevme kabiliyeti veriyorsa, e ben bunu kullanırım abi. Ama yazının devamında diyor ki, sen bunu kullanıp hadsiz mevcudatı seviyorsun, doğru mu abi? Ve sevmekle de azap çekiyorsun, doğru mu İbrahim? Evet. Ve bilen ne diyor? Çektiğin azapta suç sana aittir. Abi çok garip değil mi? Yani hem sonsuz emek abiliyet veriliyor Mehmet abi. E ben de seviyorum. Suç neden benim olsun? Şu yüzden Mehmet abi. Mehmet abi oğlunuz var mı? Var mı? Allah başlasın. Mehmet abi düşün. Seninle bir ticaret yapalım. Olanladan edin Mehmet abi. Batuhan'a 50 trilyon para verdin. Dedin ki Batuhan, yarın al bu 50 trilyonu bir iş kur dedin. Batuhan ertesi gün geldi. Babacığım işimi kurdum. Kurdun mu Batuhan? Kurdun babacığım? Ne kurdun Batuhan? Seyyar Çik köfteci 50 trilyonla. Ne yaparsın abi ulanı? Ulan küçükken sana balıkla yoğurdu beraber yedirdik herhalde. Yani? <gülüyor> Mehmet abi ne yaparsın? Öldürürsün mü 50 trilyon seyyar çik köfteci. Oldu mu Mehmet abi? Olmadı. Peki Allah sonsuz sevmek kabiliyeti veriyor Mevla'yı sevelim diye. Biz Leyla'yı seviyoruz. Bu oldu mu? Bu olmadı. Neyi seviyoruz abi? Sonsuz kabiliyette kod seviyoruz. Araba seviyoruz. Tampon seviyoruz. Aman çizilmesin tampon. Yüzük seviyoruz. Aman yüzüme bir şey olmasın diye. Bu da olmadı değil mi abi? İşte bu olmadığından dolayı Mehmet abi... ...çektiğimiz azapta... suçlu biziz. Nasıl 50 trilyona seyyar çiğ köfteci açılmaz... ...sonsuz sevme kabiliyetiyle de... ...beton demir sevilmez çünkü Mehmet abi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ağlıyoruz böyle, yıkılıyoruz. param paramparca... ...Allah makineyi vermiş, yaratmış abi. Kullanmak kısa uzamak diye. Sen makineyi bozmuşsun Mehmet abi. Çamaşır makinesi var. Euro, dizel benzi koyuyorsun işte. Çalışır mı ondan sonra? Sonra makine çalışmıyor. Sen çalışmıyorsun Mehmet abi. <gülüyor> Seni tenz ediyorum Mehmet abicim. Ama makineyi bozuyoruz. Bu yüzden de suç bizim oluyor Mehmet abi. Sonsuz bir kabiliyeti geçici bir şeye sunuyor. Ne? Saate sunuyor. Makama sunuyorsun. Mansıba sunuyorsun. Ondan sonra elden gitmeyen var mı? Yurus varsa susayım hemen. Elden gitmeyen yok. Gençliğin, güzelliğin. Hanımınla ilk 3 ayki tatlı muhabbetlerin. Hepsi gidiyor ya. Masiva ise hepsi bu dünyada da seni terk ediyor. Çünkü kalbindeki hatsiz muhabbet hatsiz bir yaratıcıyı sevmek için verilmiştir abi. Düşünebiliyor musun? Bunun içinde azap senin sebebi sen oluyorsun. Bak şöyle bir örnek daha verelim iyice otursun. Yusuf abi, düşün ki sen padişahsın Bizim Mesut da gariban bir tane yetim çocuğu. Mesut. Tamam mı Yusuf abi? Ben de senin maaşlı memurunum. Yusuf abi bir gün bana bir külçe altın veriyorsun. Ve diyorsun ki Ey benim erim, memurum Al bu külçe altını Mesut'a götür, karnını doyursun diyorsun. Bu senin iyiliğin mi? Benim iyiliğim mi abi? Sen gönderdiğine gönder. Ben zaten maaşlı memurum, yapmak zorundayım. Peki yolda altını arakladım, yürüttüm abi. Bu senin kötülüğün mü? Benim kötülüğüm mü? İşte cenab Allah sonsuz bir altın veriyor. Al bunu gerekli yere götür diye Seyidi abi. Yolda tuf alıyoruz fabrika iş yerine çol çocuğa. Çalıp çalıp fani mevcutada sevk ettiğimiz için kabiliyeti yolda bu kabiliyeti çaldığım için abicim bütün çektiğim azaptaki sorumlu ben oluyorum Yakup kardeşim. O insan suyu istimal ederek yani az önceki padişah örneğindeki gibi kötü kullanarak o muhabbeti fani geçici mevcut Sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurunun cezasını onu terk edilişinin azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip arınıp o fani mahbubattan o geçici sevdiğimiz şeylerden saatin evin işin makabın masabın neyse katı alaka etmek alakanı kesmek. O mahbublar onu terk etmeden evvel onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye yani sonsuz olan sevgiliye hasrı muhabbeti ifade eden bütün sonsuz sevmek kabiliyetini odaklamayı ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi bakiyaki ki yalnız sensin ya Rabbi. ''Masiva, senin alakan olmadan sevdiğim her şey fanidir, geçicidir. Fani olan elbette sonsuz bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz.'' Manasını ifade ediyor. Madem o hatsiz mahbubat sevdiklerin fanidirler, elbet geçecekler Mehmet abi. Elbet o gazına doya doya bastığın otomatik yediği ileri vites araban seni terk edecek. Elbet çocuğun yarın bir gün evlendiğinde seni terk edecek. Onlar seni terk etmeden önce Ya Baki, en telbaki, Baki olan yalnız sensin Ya Rab demekle ben onları terk ediyorum. Üniversitede bir arkadaşım vardı abi. Koca Mehmet'ti adı Mehmet abi. Onunla üçümüz Mehmet olduk abi. Mehmet abi böyle yapılı bir çocuk demir gibi, demir leblebi gibi bir olandı. Durumu da iyi değildi Mesut. Bir gün zar zor, üç yıl, dört yıl biriktirdi, biriktirdi, bilgisayar aldı kendine. Bak abi çok zor bir şeydi yani. Üniversite öğrencisi için bilgisayar ne kadar kıymetli bir şey. O bilgisayarı aldı, biz de tam o zamanlar erdinç, ya Yabaki, Entelbaki dersi yapmışız. Abi çat diye yurtta düşürüyor bilgisayarı. Köşeyi de kırıyor böyle. Dersi de yeni yapmışız seyda abi. Dalardan almışlar kuzu. Diyor ki Mehmet diyor üçüncü geldi aklıma diyor. <gülüyor> böyle abi gözler. Bilgisayar almış karşısına, kırık yere bakmış abi. Ya Yabaki... Entel <gülüyor> bakiye. Şöyle bir çektim diyor. Abi yürek cız etmedi diyor çocuk. Elhamdülillah. Neden? Zaten onu terk edecek olan bilgisayar. Eve gidince taveren gibi bilgisayar patlatmayın. O kader cihetiyle kırılıyor yani. Peki abi benim aklıma bir soru geliyor şimdi. Dedik ki siz bunları sevmeyin, etmeyin. Bunlar zaten sizi terk edecek. Doğru mu seydi abi? Abi ne yapalım? Kullanmayalım mı yani? Hanımı kapı dışarı mı edelim seviyoruz diye. Arabaları ne yapalım? Çöplüğe mi atalım? Olay tam olarak şöyle Mehmet abi. Biz... Kesp cihetiyle, kullanmak cihetiyle işimize yarıyorsa, israf olmuyorsa en güzelini yapın abi. Hiç problem yok. Ama kalben sevemeyiz abi. Yani hanımı bile severken şunu dememiz icap ediyor. Ya Rab ben hanımımı senin verdiğin emanet olarak çok seviyorum. Bir gün onu siper etmek için hiç çekinmeden gövdemi ve bedenimi feda edebilirim. Ama senin rızan olmasa bu bile çekilecek çile değil. Diyorsan Bekarsın değil mi? Güldüğüne göre. <gülüyor> bunu diyorsan abi, işte tam olarak Allah için sevmek böyle oluyor. Mehmet abi, üstadın çok güzel kullandığı iki tabir var. Manayı isim, manayı harf. Bununla tam oturacak teorimiz. Yani Allah için sevmek nasıl oluyor acaba? Tam bunu oturtacağız. Mehmet abi, kafelerde one vision olur. Hiç bilir misin? Mesela böyle bu nargile kafelerde falan olur. Önünde bir resim olur delikli. Şöyle kabaca baktığında abi resmi görürsün. Bir ayrıntılı bakarsın Levent abi. Deliklerin arkasında dükkanın içindekini görürsün. Mehmet abi buna One Vision deniyor. Biz resme ilk baktığımızda deliğin arkasındakini görmüyoruz. Resmi görüyoruz ya Seyda abi. Buna manayı isim yani manayı cisim deniyor. Ama şöyle biraz dikkatli baktığında Mehmet abi o deliklerin arkasında... Aa dükkanın içinde birileri daha varmış diyorsun. Buna da manayı harf deniyor. Ben Seyda abiyle yemek yiyorum ve Seyda abiyle dışarıda gidip muhabbet etmişim. Ben bunu ilk Seyda abiden bilirsem buna manayı isim deniyor Seyda abi. Ama senin arkanda ağacın dalları eliyle bana portakal veren Allah Seyda abinin eliyle de yemek ikram etti. Seyda abinin yüzüyle de tebessüm ikram etti. Ama odanın arkasında Cenab-ı Allah var dersem bu da manayı harf ile sevmek oluyor. Peki Mehmet abi. Ya baki entel baki, anladık. Akşam eve gittin. Hanım dedi ya Mehmet neredeydin? İşte bir, bir sakallı vardı ya baki entel baki. Anlattı durdu. Peki Mehmet abi biz ne anladık yani dersten? Orası çok önemli Mehmet abicim. Şunu anladık abi. Herkesle nişanlanan dünyanın hiç kimseyle evlenmediğini anladık abi. Özellikle Gençsen, dekolte bir sevdaya tutulmuşsan Seyide abi, o kadar arafta kalıyorsun ki. O haram sevdayı bıraksan dışarı çıkamıyorsun, bırakmasan Rabbinin içine giremiyorsun, rızanın içine giremiyorsun. O kadar çok arada kalıyorsun ki ve acıyı iyiliklerine kadar hissediyorsun. Sanki ateş suya düşüyor ama ne ateş sönüyor ne de su buhar oluyor. Ve gitgide artan bir azap devam ediyor abi. Ve bir gün hasta olmasın diye dualar ettiğin bir insanın içinde ölmesi için yakarışlarda bulunur hale geliyorsun abi. Onları geçici olduğunu anlamadan sevdiğimiz malımız da haram sevdamız da elbet bunlara dönüyor. Çünkü sevgi nefiste yaşanırsa ihtiras gönülde yaşanırsa aşk oluyor abiler. Mehmet abi hakkını helal et bu kardeşine. Postacı Topal ama haberler dolu Mehmet abi.